Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bu sabah Tayga ve Orman'la yine birlikteyiz ve güzel birkaç kitap seçtik. Ee, size onlardan bahsedeceğiz yine. Ee, söz edeceğimiz ilk kitap bizim de yeni tanıştığımız bir yayın evinden geldi. Yeni İnsan Yayın Evi. Ee, yeni... yeni İnsan Yayın Evi'nin Fidelere Kitaplar adlı dizisinden... Efendim oğlum? İçeri göremiyorum. Neyi göremiyoruz? Orada görecek bir şey yok ki. Kayıt yapıyoruz. Hı. Hı. Hı. Kitaba bakmamız gerekiyor ya zaten. Hı. Evet. Ee, ye yeni insan Yayın Evinden iki tane kitabımız var e, başlangıç olarak. İlki küçük hayvanlar. Misketlerim. Senin misketlerin masanın üstünde tamam mı? göremiyorum. Masanın üstünde duruyorlar. Ben oraya koydum onları tamam mı? göremiyorum. Ama oradalar tamam mı? Tamam. Ee, ki e, Küçük Hayvanlar adlı bir kitap. Bahar Havzalı Şener tarafından yazılmış ve Burcu Baraner tarafından resimlenmiş. Küçük Hayvanlar kitabı. Küçük Hayvanlar deyince ne anlıyorsunuz? Bırakçı. Şey. Ha, hangi ben, hayvanlar küçük? Baba ben. Hırlayınca onu bölgeye bana bak önce sesi. Kelebek. Kerebek. Kelebek. Baba ha ha. bak Yağmur sesi duyuyor. Hı? Yağmur sesi mi duyuyorsun? Evet. Ee, orman kulağını kitaba dayadı ve yağmur sesi duydu. Ben dayadayım. Başka diye. sen de daya. Ben de hav ha, sesi duydum çünkü burada bir köpek var. var. Ee, o bizim tombik olmasın deminden beri havlıyor arkamızda. Hı. Ben o biçim tombik. Ben araba sesi duydum. Tamam ama şimdi kitabı okuyalım mı? Bir de bakalım kitapta neler varmış. Tavşan sesi duydum. Tamam. Küçük hayvanlar deyince demek sen karınca, uğur böceği öyle şeyleri anlıyorsun. Sen ne hangi hayvanları anlıyorsun? Hmm, fare, fare, tavşan, ha, ayı. Ha. Fare, tavşan, ayı. Evet. Küçük hayvanlar deyince. <gülüyor> Büyük hayvanlar deyince hangilerini anlıyorsun? Köpek, kedi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bu kitapta bir kedi ve bir köpekle başlıyor. Diyor ki: "İşte ben onları seviyorum." Hangilerini seviyorsun? Bunları seviyorum. Adları ne ki onların? O köpek, o kedi. O köpek, o kedi. Sen bir onları de mı bir seviyorsun? Ne Aa evet, arkalarında da bir gök kuşağı var. Evet. Tamam. Peki sonra bize küçük hayvanları göstermeye başlıyor. Kuşların kanatlarından bahsediyor. Önce pardon oraya atladım. Kedinin, ku, e, köpeğin kuyruğundan ve kedinin pütürlü dilinden bahsediyor. Öyle başlıyor kitap. Sonra kuşların kanatlarından bahsediyor. Sonra kaplumbağanın kabuğu derken tavşanın tüyleri ve bir solucan, eline hiç solucan aldın mı diye soruyor. Sonra örümcek ağını... adam. Evet, örümcek ağından bahsediyor. Bunlar ne peki? Sargan kuş. Kelebek. karınca. Evet. ne? Baba. O mu? O bir arı. Arı. Kelebek. Evet efendim. Ölümce. Şey evet diyebilirsin tabii ki. Arınacaklar ee, örümcek. kendi ağlarına neden yapışıyorlar söyleyeyim mi? Söyle Çünkü bacaklarında bir yağ uzuyormuş. Ya. Evet. Kendi iplerine yapışmalarını engelleyen bir şey. Bir madde. Evet. Ooo. Bunu bilmiyordum. Ben de kitaptan oradayım. Evet. Hmm, örümcek 8 ayaklı olur değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu çizimdeki örümcek 6 ayaklı çıktı. Baba abi. Baba abi. <gülüyor> tamam. De Arı mı? Evet. Eğer biz onu rahatsız etmezsek o da kendini savunmak zorunda kalmaz. Tamam mı? Hı -hı, ama bana Evet. Ama Sonra hayvanlardan bahsetmeye devam ediyor ve bize Hı. şunu söylüyor bu kitap. Diyor ki bunların her birisi, bu, bütün bu hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Ve e, onlar da bizim gibi bir kalbe sahipler ve kalpleri güm güm atıyor. Anne, anne, ve anne, e, sevildiklerini sordu. onlar da hissediyorlar. Hı -hı. O yüzden... Ama Değil bir şey söyleyeceksen mi? bana haber versen söylesen. Unuttum. Hangi kitap. konuyla ilgiliydi? Unuttum ki. Acaba evet. kuşlarla ilgili miydi Hayır. solucanlar? Peki hatırlayınca bana söyle tamam mı? Şimdi söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hiç. Peki. Ve diyor ki bu kitap bize bu hayvanlar sevgiyi hissedebiliyorlar. Onlara zarar vermemelisin. Onlardan büyük olduğuna göre... E, diyor ki büyük ve güçlü olman onları koruyabilmen o anlamına gelir. Ama o, o mesela bir yavru köpeğe benziyor. Bu neye benziyor sence? Kete. Evet bak buradaki ne? Kuş. Nereye? Nerede o kuş? Çocuğuna, evet, çocuğun kuş. kafasına konmuş. Evet. Ve sonra da a, bize bazı sorular soruyor. En son ne zaman o örümcek gördüğün gibi. Ben, Arka o bölümünde o kitap. Evet canım. Şey. E, bu ilk kitap. Ee, böyle bizim dikkatimizi de küçük hayvanlara çeken ve onlara zarar vermememiz Baba, gerektiğini o, anlatan bir kitap. O ayı bay mı? Ee, olabilir oğlum. Ee, i̇kinci kitabımız Yeni İnsan Yayın Evi'nden gelen, e, Fidelere Kitaplar dizisinden gelen ikinci kitap Ekolojik Mahalle. Ee, Ralph Veder tarafından yazılmış ve Virginia Patrone tarafından resimlenmiş. Çisel cengiz, cengiz, cengiz tarafından cengiz. da çevrilmiş. Neyin nerede? Şuradan inebilirsin. Evet, ekolojik Mahalle. Ne dersin Tayga? <gülüyor> Hı? Ama hayır, bu kitabı bitirdikten sonra. Ekolojik Mahalle kitabında ise bize anlatılan şey bir grup çocuğun mahalleyi örgütleyip mahallelerini ekolojik bir ortama çevirmeleri bunun için e, birçok çalışma yapıyorlar e, arkadaşlar bir araya geliyorlar ve bir topluluk bahçeleri varmış mahallelerinin bu arada bu çok uyumlu bir mahalle tabi bayağı ideal bir ortam yani e, topluluk bahçesinde işte herkes kendi sebzesini domatesini biberini yetiştiriyormuş onlar da, çocuklar da oraya bir kafe inşa etmek istiyorlar. Herkesin ortak zaman geçirebileceği bir alan yaratmak istiyorlar orada. Bunun için de para toplamaları lazım. Baba. Bu yüzden organize olup, efendim. Hava çıkıyor mu diye bir bakabilir miyiz? Hava çıkıyor mu diye ne demek o? Ha, ama o zaman kitabı anlatamam oğlum. Şu anda kitabı anlatmam gerekiyor. Garaj satışı fikri var. Mesela bir sürü yaratıcı fikir bulmaya çalışıyorlar. Ve e, evlerinde kullanmadıkları artık ihtiyaçları olmayan kullanılabilir eşyaları başkalarına satıyorlar para biriktirmek için bu hepimizin yapabileceği bir şey böyle bir sürü öneri içeriyor bu sonra geri dönüşüm e, ekolojik mahallede bir geri dönüşüm sistemi kurmuşlar e, kendileri ayrıştırıyorlar geri dönüşme giden neler geri dönüşme gidiyor Tayga sen hatırlıyor musun? Metal metal çöpüne gidiyor, Aha. plastik plastik çöpüne gidiyor, ambalaj ambalaj çöpüne gidiyor, cam cam çöpüne gidiyor, karton karton çöpüne gidiyor. Ha, değil mi? Bunları ayrıştırabiliyoruz. Ee, ve on, işte bu çocuklar da mahalledeki çocuklar da bunu yapıyorlar ve sonra onu belediyeye teslim edip işte kafeleri için para alıyorlar. Aa kompost yapmışlar. Kompost hatırlıyor musun ne olduğunu? evet. Yediğimiz şeyleri ve diğer çözünebilen şeyleri komposta atarız. Hmm, sonra ne olur? Toprağa dönüşür. Evet sonra o da toprağa dönüşür. Ee, ve o çocuklar bu kompost kutularını e, işte kurmuşlar. Kompostlarını yapıyorlar ve ondan sonra kom e, komşularına, çiçek yetiştiren komşularına gübre olarak satıyorlarmış. Ve bu parayı da kafe işine ekliyorlar. Evet ondan sonra ha bir mesela araba yıkama fikri çık çıkmış ortaya ee, arkadaşlardan birinin babasının benzinliği varmış ve oradaki araba yıkama alanını kullanmalarına izin vermiş ve çocuklar bütün bir gün boyunca araba yıkayıp yine para kazanmışlar kafeleri için işte burada araba bu ne araba o arabayı yıkıyor onlarda araba yıkarken de su konusuna dikkatimizi çekiyor kitap diyor ki ee, sakın hortum açıp yıkadığımızı sanmayın diyor. Biz o zaman çok fazla su harcanır diyor. Kovalara doldurup yıkamışlar ve sudan tasarruf etmişler. Ve önemli bir bilgi veriyor. Elini yıkarken ya da dişini fırçalarken boşa akan suya gri su denir. Sen de kendi gri suyunu tekrar kullanmak için neler yapabilirsin hiç düşündün mü diye de soruyor. Gri suyu biliyorsun değil mi? <Gülüyor> ha, elini yıkarken hani elini sabunlamak için ya da dişini fırçalarken diş fırçasını dişlerine sürterken suyu kapatıyoruz ya. İşte su akmasın diye. Açsak eğer o akan suya gri su deniyormuş biliyor musun? Hiç kullanılmayan su. Kullanılmadan e, atılan su. Düşecek oğlum. Dur. dur. Sonra topluluğumuzda kimler var diyor. Mesela mahallenin işte karakola gitmişler. itfaiye istasyonuna gitmişler. Herkesten bir katkı sağlamışlar. <gülüyor> İstasyonu göstermiyor. Bir tane itfaiyeci gösteriyor. Kadın itfaiyeci. Neden ki? Tamam. Sonra ev yapımı limonata satmışlar. Anne Çocuklardan birinin annesi limonata yapmış. Sonra daha başka fikre... Aa burada mesela voleyboldan bahsediyor. Sen hiç voleybol oynadın mı? Kızlarla erkeklerin birlikte oynayabildiği nadir oyunlardan demiş burada. Ama bilmem başka oyunlar da var aslında. Sonra daha bir sürü yaratıcı fikir bulmuşlar. Bu ekolojik mahallelerini kurabilmek için. Ve aa zehirsiz ev diye bir başlık var. Başlıklardan birisi zehirsiz ev. Ee, tıpkı bizim Mercan Yurda Kulu'er'in e, "Zehirsiz Ev" adlı e, girişimi gibi burada da e, evde sağlıklı deterjanlı, daha doğrusu zararsız deterjanlar, zehirsiz deterjanlar üreten bir anne var. O, o çocuklara işte bir miktar veriyor, onlar da satıyorlar yine kafelerine e, katkı sağlayabilmek için. Sonra yerel tohumlardan bahsediyor kitap bize. Yerel tohumlar konusunu sen biliyor muydun Tayga? E, yerel tohumlar yani yerin altında oluşuyor demek. Hmm, anladım. Bir de şöyle bir şey var. Neden? Çünkü Hı. yerel bir kısmı. Hmm, anladım. Bir de şu anlama geliyor. E, buraya özgü türler var ya da buralarda yetişen tohumlar var. Bu tohumlardan saklayıp mesela domateslerin çekirdekleri var ya Hı -hı. onları saklayıp Ertesi sene tekrar domates fideleri elde edebiliyoruz onlarda. Ve onlar hep aynı bölgenin bitkisi oluyorlar. Bir de başka yerlerden alınan tohumlar var. Böyle sanayi tipi tohumlar var. Laboratuvarlarda üretilmiş. Onlardan ertesi sene tekrar ürün alamıyorsun biliyor musun? Öyle tohumlar onlar. Tekrar gidip tohum satın alman gerekiyor. Onun yerine genel tohumları kullanmak daha iyi değil mi? Ve ondan sonra bir de kendi mahalleleri için bir para üretmişler. Kendi mahallelerinde, kendi aralarında yaptıkları alışverişte kendi paralarını kullanıyorlarmış. Bu da çok iyi bir fikir değil mi? Hı hı. <gülüyor> ondan sonra ekmek yap yapmaktan bahsediyor. Ve e, diyor ki çocuklara en son olarak bu kitap. E, mahallenizde bir topluluk kurun ve e, ekolojik mahalleye dönüştürün. Şimdi bu e, kitabın önerisini ben çok önemsedim. Yani bu e, birlikte hareket etme fikrinin. Ee, ne kadar erken başlatılabileceğini gösteriyor. Bu bakımdan e, kitaplar bana pek önemli geldi. Her ne kadar Tayga ve Orman şimdilik pek bir ilgi göstermemişlerse de. Değil mi? Evet. <gülüyor> Çünkü onların bekledikleri başka bir kitap var. Kısa bir ara vereceğiz ve ondan sonra e, yayınımız devam edecek. İzlediğiniz <gülüyor> くれ素敵なそんなを Hazme neyde öfley? Ano mahci no kaze Altyazı 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, şimdi Taygan'ın ve Orman'ın e, pek hevesle bekledikleri, anlatmayı pek hevesle bekledikleri bir kitaptan söz edeceğiz. Ee, kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan e, çıktı. Kiara Flut tarafından yazılmış Şu Yaramaz Tavşanlar adlı kitaptan söz edeceğiz. Şimdi bu yazılmış ve resimlenmiş e, Kiara Flut tarafından. Ali Berkta'nın çevirisiyle e, İş Bankası'ndan yayınlanmış. E, Taygacığım başlamak ister misin kitabı anlatmaya? Tamam. Evet. Ama buradaki yazıları e, bir... Yazıları Sen... değil gördüğün şeyleri anlatsan olur. Burada ayı yalnız yaşamayı seviyor. Hı -hı. Ama aslında yalnız yaşamıyor. Ayıdan hep saklanan... Evde bir tane fare var. <gülüyor> evet. Yaramaz bir ha -ha. tane. Ha -ha. Sonra? Oy... Ama sonra ayının oyunun... <gülüyor> asabı çok fena bozuldu. Kalabalık bir e, tavşan ailesi tam da yanına yerleşiyordu. Oy. Asabı bozuldu ne demek? Ne mi? Sinirlendi demek mi? Evet. Canı sıkıldı demek mi? Aa, tamam peki. Galiba biraz sinirlenmiş bu durumu ayı. Evet bak dur bundan zaten gözlerimden. Sonra... Sen buraya anlatsa. Sonra e, bir gün ayı, tavşanlar yerleşiyor. Ve sonra bir gün ayının kapısı çalıyor. Tok tok tok. Gelip ne diyorlar ayıya? Hatırlıyor musun? Diyor, biraz e, çocuklar pasta istedi de bize acaba birazcık bal verebilir misiniz diye soruyorlar e, ya Ayı ne diyor? E, hiç bal yok diyor ama aslında kandırıyor onları. Çünkü bir sürü balı var. Değil mi? Buradan mutfaktaki evet. dolabını görüyoruz. Bir sürü bal var dolapta aslında. Evet. Evet. Sonra. Ooo şuraya bak. Uh. Sonra da. Gidip o ballarla dolu bir bal doldurduğu bir fincan çay içiyor. Sonra tekrar kapı çalıyor. Ne istiyorlar bu sefer? Onu hatırlıyor musun? Acaba bal, e, od yardım edebilir misin? Ha, evet. Tavşanların oduna ihtiyacı varmış ve ayıdan odun kesmeye yardım rica ediyor. Ancak zaten... zaten üç kişi zor taşıyor. Neyi? Balta'yı. Değil mi? 3 tavşan balta'yı zor taşıyor. Yani Odunu nasıl kesiyor? Evet. Ayı ne diyor? Hayır. Ha, Evet. Ayı onlara yardım etmiyor. Sonra bir gün meşgul, tekrar kapı çalıyor meşgul. değil mi? Evet. evet. Meşgulmuş değil mi ayı? Evet. Öyle söylüyor. Peki ne yapıyorsun? Ya? Ne bir dakika. Yok ben var, meşgulüm ya. dedikten sonra ne yapıyor? Azıcık oturuyor. Ama o sırada fare çayını içiyor. <gülüyor> ne yaramaz fara o değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Sonra... Evet. Tavşan tavşan tavşan tavşan evet. tavşan çatıyor. Ayı da yine de var diye bağırıyor. Tavşanlar da çok azıcık korkarak kitap ee, diş işte etmek ister misin? diyor. Hayır! diyor. <gülüyor> Aa, bak o Oy, diş drogu olmuş. Neden ki? Ee, çok sinirli bakıyor. Dişlerini sıkmış ayı böyle. Sonra peki ne oluyor? <gülüyor> ha. Ee, sonra tam akşam yemeğine oturacak ya hıh hı. kapıyı inecek ya aç ya yıldızlara bizimle bakmak ister misiniz ayy ay tek istediğim şey var. rahat bırakmanız. beni <gülüyor> Evet. Ayı onlara böyle bağırıyor. Ne kadar kaba bir ayı değil mi bu? Evet. Sonra bir gün yine kapısı çalıyor. Evet. O zaman ne oluyor? Yavaşça çalıyor. Evet. Yavaşça kapısı çalıyor. Sonra ayı gidip kapıya bakınca ne oluyor? Hiçbir tavşan yok. Ama ne var? Tavşan yok ama bir tane sepet bırakılmış kapının önüne. Sepette neler var? Pasta. Pasta. Pasta. Biraz odun bir de kitap. Bir de kitap. Bir tane de not. Notta ne yazıyormuş biliyor musunuz? Ya, ya, Sevgili biliyoruz. Bay Ayı, sizde pasta yapacak bal olmadığını biliyoruz. Bu nedenle sizin için de bir pasta pişirdik. Umarız odunlarla da güzel bir ateş yakarsınız. Ateş. Evet, ayrıca bizim en sevdiğimiz kitaptan hoşlanacağınızı ama, da düşündük. Ama havuç, o Evet. Ay. Havuç sevenlerin galaksi rehberi. Komşularınız şu Havuçta, baş belası tavşanlar. Kitapta da seni söyle. Hmm, Evet. Peki ayı ne yapıyor? Pastayı güzelce, hemen afiyetle yiyor, Eş, odunlarla da güzel bir ateş yakıyor, akşam vakti de kitabı okuyor. Evet. Sonra gece? Gece olmamıyor. Uyku tutmuyor. Evet. Çok hızkında bakıyor. Evet. Neden öyle peki? E çünkü o gün o kadar kötü davranmıştı ki. Aa, O kötü davrandığı için üzülüyor mu? Evet. Evet. Bir de galiba yalnızlığının farkına varıyor. Ne kadar yalnız olduğunu fark ediyor değil mi? Olabilir o, mi? Ona o kadar kitap gönderiyor ki. O kadar bal gönderiyor ki. O Aha. kadar odun gönderiyor ki. Ya sonra. Aha, kaç, kaçırmıyor o fare. Ne yapıyor? Göstereyim mi? Bak oraya koyacağım. Fare de onunla gidiyor. Böylece hepsi galiba. Ha Ne dersiniz? Bilmem. Anne küçük. Fare mi? Evet. Sen dedin ya onlar küçük hayvanlardan diye ilk kitaplardan bahsederken. Sonra, evet. ee, o yun da yaşamaya baş. Evet. Yok, e, onlar, e, onlar kendi kendine pasta yapıyorlar. O da gözlerini elendi mi? Niye diyor. ki? Kaptan, çünkü birisi e, böyle bir Kremayı şey. Kremayı püskürtüyor. Baba, ben ne? Krem. Evet. Efendim ormanda. Ocak değirmeni. Evet, Ocak değirmeni. Birisi balı dökmüş. Öbürkü yumurtaları düşürüyor. Birisi üstüne un eliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama birlikte çok güzel bir vakit geçiriyorlar galiba ha? Evet. Ve ben, mutlu oluyorlar. Ben, <gülüyor> ben, şey, <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Apart çerçevede pek bir şey yok. Evet. Evet, tavşanlar var. Bir de i̇şte tavşanın ben evi var. Kitabın başındaki Baba, duvarda asılı olan çerçevede ee... Ay, Tavşanlar yoktu. Evet. Ben Heh. ne istiyorum? Söyleyeyim mi? Söyle. Hiç hatırlamıyorum. Tamam biraz sonra bakarız birlikte. Şimdi yayını bitirmek için hoşça kal diyelim tamam mı? Ay, Bugün hoşça. ikinci... Bir dakika çocuklar. Bir Dolap Kitabın bu haftaki yayını da böylece bitiyor. İkinci bölümde Kiera Flut tarafından yazılıp resimlenmiş ve İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış Şu Yaramaz Tavşanlar adlı kitaptan söz ettik. İlk bölümde söz ettiğimiz kitapların adlarını tekrar söyleyeyim. Bunu atladım çünkü ilk bölümü bitirirken. Yeni İnsan Yayın Evi'nin Fidelere Kitaplar adlı dizisinden çıkan Küçük Hayvanlar ve Ekolojik Mahalle adlı kitaplardan söz ettik. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.